Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Herkese merhaba, e, 94.9 Açık Radyo'dayız. Yeni yayın döneminin yeni programı İklim İçin'i dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ve yayın... Madra Ben. Ben Dümit Ben Fuat Keyman. <gülüyor> Kalabalık bir grupla beraberiz. <gülüyor> evet. Evet. Ee, yeni programımızın ilkinde iki konuğumuz var. İstanbul Politikalar Merkezi ve Merkator Vakfı Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Profesör Fuat Keyman ve İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Doktor Ümit Şahin de bizimle birlikte. Ee, bugün bir girizgah yapacağız. İklim için kampanyasından ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin iklim değişikliği konusundaki çalışmalarından bahsedeceğiz. Öncelikle Fuat Bey İstanbul Politikalar Merkezi ve çalışmalarını anlatmak ister misiniz bizlere? İstanbul Politer Merkezi e, Sabancı Üniversitesi'nden çıkan e, belli anlamda kurumsal ve finansal özgürlüğü olan bir düşünce kuruluşu. E, biz e, ağırlıklı olarak e, e, Türkiye'deki demokratikleşme sorunları üzerine e, çatışma çözümü alanında ve e, Almanya'daki Mercator Vakfı ile birlikte İklim değişikliği, birlikte yaşamı ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine çalışan bir kurumuz ve bu anlamda da e, politikalar üretimine e, katkı vermek istiyoruz. Burada bulunmamızın nedeni de esasında e, bu çalışmalar içinde bizim için e, çok önemli olan ve son dönemlerde e, giderek de e, yaygınlığının ve etkinliğinin arttığı iklim değişikliği alanı ve onu e, Ümit Şahin arkadaşımız e, götürüyor ve e, bu program başlarken e, esasında Açık Radyo'nun da bu bağlamda bir önemi var çünkü böyle bir çalışmaya başlama kararı 2012'nin sonlarında alınmıştı e, ve Ondan sonra biz Açık Radyo'yla da birlikte ki bu alanda en faal olan yerlerden, aktörlerden birisi Açık Radyo. Birlikte çalışalım kararı alınmıştı. Ömer Madra bizim o dönemki ilk bu program başlayacak? Yani İstanbul Politikler Merkezi ve... Mercator Vakfı Programı'nı başlatacak... ...kıdemli uzmanlarından... ...bir tanesiydi Cem Özdemir'le birlikte... ...ki bu kararı alırken... ...Cem Özdemir ve Ömer Madra'yı davet etme kararı... ...alırken de iklim değişikliğinde... ...çalışmak istediğimiz mesajını da... ...vermek istiyorduk. Sonra beraber... ...çalışmaya başladık. 2013 yılında... ...Aydınların... ...Sivil Toplum Örgütlerinin, Sanatçıların... ...birlikte olduğu... ...Ömer Madra'nın, Açık Radyo'nun ağırlıklı olarak... ...çok önemli katkı verdiği bir... ...gezegen elden gidiyor. İstanbul... <gülüyor> bildirisini yayınladık ki bu esasında o döneme kadar e, en fazla katılımı olan e, ve medyada da çok yer bulmuş bir, bir şeydi. Ee, ondan beri de e, Ümit Şahin'in liderliğinde biz İstanbul Politer Merkezi olarak işte e, karbon oranı düşük Türkiye nasıl olabilir, iklim değişikliğine karşı nasıl mücadele edilebilir, kuraklığa karşı, susuzluğa karşı nasıl mücadele edilebilir gibi çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmalar yaparken de önemli noktalardan bir tanesi de bu yıl sonunda olan iki tane Konferans, Bunlardan bir tanesine Türkiye liderlik ediyor G20 konferansı ilginç bir şekilde o konferansı da iklim değişikliği önemli konulardan biri ama en önemlisi Aralık ayında olacak Paris'teki konferans ve bu konferansı da iklim değişikliği ile ilgili önemli kararların alınması tırnak içinde umuluyor, ümit ediliyor. Biz de e, ümit ediyoruz. Fakat ilginç olarak İstanbul Politikalar Merkezi de bu çalışmaları temelinde e, Fransız hükümetinden, Amerika hükümetinden, farklı Avrupa'daki ve küresel anlamdaki düşünce kuruluşlarından çok teklifler geliyor. Beraber çalışalım mı pa Paris'e doğru bir dünya yatıp Paris'e nasıl karar alınması lazım ki iklim değişikliğine karşı e, iyi politikalar çıkabilsin. Daha yatırım gücü olan politikalar çıkabilsin. Oradan da kaynaklanacak şekilde biz esasında bu e, herkes için iklim ve paralel olarak da Türkiye'yi Paris'e hazırlamak ondan sonra Paris'teki kararları izlemek ve monitoring dediğimiz böyle bir çalışma yapmak istedik ve bunu da e, yapıyoruz. Bunun da bir parçası esasında e, bu program vermiş olduğumuz e, katkı oluyor. O öyle bir e, hem İstanbul Polikler Merkezi'nin hem de İstanbul Polikler Merkezi'nin bu konudaki e, yerinin e, bir açıklamasını bu şekilde verebilirim. Ya belki ben de şunu ekleyebilirim. Bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklimle ilgili çalışmalarımızın temelinde işte çeşitli burs programlarıyla bize gelen araştırmacıların yaptıkları çalışmalar öncelikli yer tutuyor ama onun da ötesinde bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi temalarımızdan bir tanesi iklim politikalarının oluşturulmasında taraflar arasında diyalog kurmak ve Hani şu anda daha çok moda deyimle paydaş denen e, ya da aktör de diyebileceğimiz bu politikaların oluşturulmasında rolü olan ya da olması gereken ki Türkiye'de pek olamıyor her zaman ama olması gereken e, sivil toplumdan akademiye kadar, iş dünyasına kadar e, işte taban örgütlerine, hareketlere kadar e, halkın da işin içinde olmasını yani sadece kamu kesiminin, sadece bakanlıkların değil... ...halkın da bir taraf olarak... ...bu diyaloğun içerisinde yer almasını önemsiyoruz. Bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Belki ileriki programlarda biraz daha detaylı... ...onlardan bahsederiz. İşte aslında bu program biraz da... E, ...onun da bir parçası olarak da... E, ...yani ona da verilecek bir katkı... ...olarak da belki düşünülebilir. Çünkü e, bugüne kadar... ...hani biz Açık Yeşil'de de... <gülüyor> ...ya da e, Açık Radyo'daki diğer programlarda da... ...hep iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Ama e, genellikle de biraz... Hep iklim değişikliğiyle hakikaten ilgilenenler, çevreciler vesaireler ön planda oluyor. Haklı olarak ya da zaten o kişiler, o gruplar bunlarla ilgilendiği için. Ama aslında bu hepimizi ilgilendiren ve bu aynı bizim iklim için kampanyasındaki slogan gibi yani her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyaç var. Dolayısıyla... Herkesin sesinin burada e, bir paydaş olarak tırnak içinde ya da bir taraf olarak bu politika sürecin içinde olması lazım. Belki iklim için programı bunun içinde bir e, katkı sağlayabilir bizim İPME'de yaptığımız e, işin de bu anlamda paralelinde yer alan bir şey olabilir diye düşündük açıkçası. Evet programın ismi. Özür dilerim programın ismi iklim için ve aslında yeni başlayan daha devamı da olan ve takip edilebilir bir devamı olan bir hareketin de e, ismi aynı zamanda. Ee, gezegen elden gidiyor manifestosuyla başlayıp New York'ta yine programcılarımızdan Ömer Madre ve Gökşen Şahin'in izlenimleriyle beraber devam eden bir süreçti bu. Ve ardından da e, oradaki izlenimlerin aktarılmasının sonrasında akabinde e, bir kurumlar ve kişiler, bağımsız kişiler tarafından ortaya çıkarılan bir hareket karşımıza geldi. İklim için hareketi e, ve 28 Şubat'ta geçtiğimiz e, Şubat ayının sonunda bir basın açıklamasıyla beraber bu e, durumda insanlara ve kamuoyuna duyuruldu. Ama bunun hemen öncesi var. Biz gene milat olarak görebileceğimiz noktalardan bir tanesi olarak da gezegen elden gidiyor manifestosunu görmemiz lazım. İstanbul Politikalar Merkezi'nin yaptığı çalışmaları açık radyoda e, aktarabilme fırsatı bulabiliyoruz ama ilk girişi bununla beraber yapmıştık. E, Ömer Madra da bu konuda belki bir şeyler söylemek ister. Çünkü aradan geçmiş olan bir iki sene var ve Gün de yükselen, aylar geçtikçe de yükselen bir tempo var. Bu gezegen elden, gezegen elden gidiyor manifestosunun ardından durumda biraz bu vahametini koruyor gibi duruyor. Evet yani belki şöyle bakmak lazım. Artık inkar edilecek ya da etrafından dolaşılacak bir şey kalmadı. Yani herhangi bir tereddüt yok bilimsel olarak gezegenin gördüğü en büyük felaketle, tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve buna karşılık da bir İkinci dünya savaşında nazizmin yükselişine, nazizmin ve faşizmin bütün hür dünyayı, demokrasiyi tehdit etmesine karşı e, topluca nasıl seferber olduysa işte batı dünyası Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın işgal altında olan ve olmayan ülkelerinde bir halk hareketi örgütlendiyse bunu da ondan daha da büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da bunun ...biraz önce Ümit'in söylediği gibi... ...Neo McCly'nin bu... ...yeni yayınlanan kitabında... ...Türkçesi de yeni çıkan kitabında da... ...söylediği gibi... ...bu her şeyi değiştirecek nitelikte bir şey... ...bunu her şeyi değiştirebilmek için de... ...herkese ihtiyaç var... ...ve böyle bir... ...o zaman ne kadar tatsız olursa olsun... ...bunu söylememiz gerekir diye düşünüyorduk zaten... ...bir hareket oluşturamazsak... ...bunu önlemenin imkanı yok... ...yani çok büyük bir problemle karşı karşıyız. İşte bu biraz önce Canton 1'in de sözünü etti. Yani New York'ta geçen sene Eylül ayında çok etraflı, çok hareketli ve yaratıcı bir şey oldu. 400.000 kişi Manhattan vadisinde bir araya geldi. Bunun içinde herkesin vardı. İşçiler, eee öğretmenler, öğrenciler, yerliler en en en safta bu işten muazzam zarar görecek olanlar onlar zaten kendi toprakları suları nehirleri filan hayat tarzları elden gidiyor hepsinin bulunduğu bir şeydi ve çok güçlü bir başlangıç yaptı iklim hareketi iklim için e, fikri de oradan e, geldi zaten isim olarak da ve herkes ben de varım dedi öylesine e, bir etkileyici bir şeydi ki oradaki insanlar mesela öğretmenler çocuklarına öğrencilerine işte gelin Orada göreceğim sizi not, not oradaysanız notunuzu tam not vereceğim demiş çocuklar öyle konuşuyorlardı onlar da ama ispatlamanız lazım katıldığınızı onlar da selfie çektirip duruyorlardı işte böyle muazzam bir şeydi biz oradan da çok yaratıcı şeyler de yapılmıştı yani 300 metrelik bankartlar uçan şeffaf kuşlar filan e, bunu e, Türkiye'de de politika yani siyasetçileri ve siyasi karar alıcıları etkileyebilmek için muhakkak surette böyle bir büyük seferberliğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu bence İPM'de bu Mercator projesiyle başlattığımız şey gezegenden gidiyor çağrısı. Böyle bir hareketin çekirdek noktası olarak görülebilirdi. Hala da ben öyle görüyorum ve onun yankılarının da işte Change.org üzerinde de yaklaşık bir 10 bin kişi, 9 bin kişi, 10 bine çok yakın bir imza topladık ve bu da oldukça soyut bir şey için. Yani Change.org'da yapılan şeylerde genellikle... Ama bir hedef yoktu yani. Hedef, somut yoktu. hedef yoktu. Evet. Burada hiç doğru. sıfır ama evet, bunu doğru. durdurmamız lazım yoksa genelden gidiyor demiştik. Siyasi karar alıcılara ve o 10.000 bin kişi ben de varım dedi. Bir Biz... de o ilk destekçiler de belki bu demin konuştuğumuz konuya yakın. O ilk destekçiler arasında çok değişik sivil toplum örgütleri vardı. Yani sadece çevreciler yoktu orada. 60'ı düzeyde. Evet. <gülüyor> değil mi? Ya Kadın örgütleri, Alevi örgütleri, çeşitli inanç grupları vesaire pek çok değişik. Ee, sivil toplum örgütünün imzası vardı. Bir ilk başlangıç olması anlamında bizim bu iklim içindeki mantığa da çok benziyor evet. aslında. Tamamen oradan e, hareket ediyoruz. Dolayısıyla şimdi bunu e, bu şekilde e, sürdürmek için açık radyoda e, pek çok program bu konuya değiniyor. Bazıları sırf buna ayrılmış ama bu özellikle şimdi New York'ta... ...daha doğrusu ilk bizim şeyden başlattığımız... ...işte bu gezegenelden gidiyor... ...İstanbul bildirisinden başlattığımız... ...sonra e, dünyada da... ...global olarak... Am, ...New York'ta... ...ama New York'taki harekete de... ...400 bin kişi katıldı sadece New York şehrinde ama... E, ...çok sayıda ülkede yani... ...neredeyse dünyanın tamamında da destek şeyleri vardı... ...dayanışma şeyleri vardı... Ee, ...onun devamı olarak işte şimdi burada e, sürdürmek zorundayız... ...New York'tan geçip Paris'e giden bu yolun üzerinde... ...arada da işte İstanbul'da. İstanbul var... <gülüyor> ...via İstanbul dediğimiz bir şey... Ee, ...yani bunu dönüştürücü gücünü gerçeğin dönüştürücü gücünü anlatmamız lazım diyor. İlginç bir bu konuda aktivist olarak çalışan bir genç bir kişi var. Margaret Klein Salomon diye yeni okudum yazısını da çok yani bunun hem bireyler için hem topluluklar için gerçekliğin ne kadar vahim olursa olsun söylem kaçınması imkansızdır bunun diyor. Ve dönüştürücü gücü vardı. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'le de baş etmek evet. çok zordu deniyordu. Şimdi öyle bir görevimiz var ve politikaları oluşturmak için baskı, alttan baskı yapmamız Doğru. lazım. Yani esasında baktığımız zaman e, hem e, sivil toplum e, ve Aktivizm denen alanda aşağıdan yukarıya doğru e, iklim değişikliğinin e, bugünün ve yarının dünyasının e, en önemli parametresi olduğu e, fikrinin yaygınlaşmasında bir başarı var. Hakikaten de artık senin söylediğin gibi kimse yani iklim değişikliği var mı yok mu, iklim değişikliği nedir ne değildirden ziyade ne yapılması gerekir noktasına geldi. Bunun benzerini e, esasında e, biz... E, ...akademik hayatta da görüyoruz... ...sadece Naomi Klein'in kitabı değil... ...yani orada... Her şeyin değişeceği bu şekilde bir değişiklik olması bir, bir bir fikri bir söylemsel bir zihniyet değişikliği olması bunun esasında sadece iklim değil bütün yani demokrasi ekonomi tüm bu alanlarda çok ciddi anlamda etkili olacak bir şey olduğu fikri de yaygınlaşıyor. Yani benim izlediğim liberal olsun daha farklı alan sosyal demokratik olsun daha muhafazakar olsun farklı yerlerden de artık bu fikri paylaşılıyor. Artı geçen hafta örneğin bizde Richard Folk vardı. Esasında burada da bir mülakat vermişti. Onun e, Arap Baharı ve iklim değişikliği üzerine bir ilginç konuşması vardı. Esasında baktığımız zaman sadece yani Arap Baharı değil aynı zamanda bütün bu küreselleşmenin yaratmış olduğu sonuçlar içinde iklim değişikliği e, bundan sonraki dünyayı daha farklı düşünmenin hatırlarsan farklı bir dünya mümkündürle başlamıştı bütün bu olaylar evet. ama bu farklı bir dünyanın mümkün olmasının en önemli parametre metresi giderek iklim değişikliği iklim değişikliği ile birlikte yani ekonomik kalkınmayı evvelde ekonomik kalkınma ihtiyacımız var iklim değişikliği beklesin denirken şimdi kurumsal yapılarda bile bunlar arasındaki denge nasıl kurulacak noktasına e, kesimler gelmeye başladılar. Tabii burada e, bunu bunu kabul etmek lazım ama yapılacak, konuşulacak e, çok e, şeylerde var. E, bu, benim ilgimi çeken ve bu Paris'i e hazırlamakta e, önemli gördüğüm noktalardan bir tanesi de e, esasında bu e, iklim değişikliği temelinde çalışanlar bağlamında bir ikilem yaratıyor. Çünkü e, var olan e, establishedmış dediğimiz yani merkezdeki kurumlar da artık iklim değişikliğini sıtın almaya başladılar. ve Birdenbire hani, iklim değişikliği evet iki derece çok önemli bunu korumamız gerekir derken peki bunu nasıl koruyacağız derken işte kömürcüler, nükleerciler falan farklı alanlarda e, müdahaleler de yapılıyor. Devletler buraya belki de bizim düşündüğümüzden farklı şekilde girecekler. Belki bir iklim değişikliği ekonomik kalkınma dengesi nasıl kurulabilir gibi bir mentalite Paris'ten çıkabilecek ama burada ki şey bizim istediğimiz daha farklı dünya değil de e, belki de daha farklı sınıfsal e, kesimlerin istekleri olabilecek. O yüzden ben böyle bir programda e, hem iklim değişikliğini aşağıdan yukarıya doğru tartışmak ve ve ve oradan bir baskı uygulamak kadar e, hayatın diğer alanlarındaki belli ki noktalara da e, önem vermenin önemli olduğunu düşünüyorum örneğin mesela Türkiye'de seçimler geliyor seçimlerde dört tane partili bir parlamentoyu inşallah HDP'ye girerse biz e, düşünüyoruz öyle olmasını istiyoruz ama bu bu partilerin bu anlattıklarımız bağlamında çok da bir söyledikleri yok. O o yüzden de peki bu partileri yahut da Türkiye'yi bu bağlamda bir şeyler yapmaya nasıl zorlayacağız? İşte orada gezegenini kaybediyoruz dan bugüne gelen nokta da esasında tekrardan bunları düşünmek, farklı kesimlerle bunları paylaşmak bence önemli olabilir. Ama şeyi de bir fırsat bilelim bu anlamda. Yani bu G20 zirvesinde ilginç bir şekilde Türkiye iklim değişikliği ile ilgili hiçbir şey yapmazken ve geçen sene hatırlarsak nasıl korkmuştuk. Yani kuraklık ve İstanbul'da ve su olmayacak Türkiye'de evet. diye. O yüzden de yani o günler, o günleri de hatırlayarak baktığımız zaman birdenbire mesela Türkiye G20'ye iklim değişikliğini sokan ülke oldu. Yani ben Avustralya'daki toplantıdan bugüne kadar izliyordum. Böyle bir absört tarafı da var. Yani bir taraftan hiçbir şey yapılmıyor. Bir taraftan da en önemli zirvenin o ana maddelerinden biri olarak iklim değişikliği ve yoksulluk koyuyor. Gizemli oyunu. bir durum aslında. Evet, ama şimdi Paris'i de bu şekilde biz şey yapıp e, bence yani hem e, bu sorunları tartışmak hem bazı paydaşları buraya çağırarak ya da onlarla e, konuşaraktan yani bunu yaygınlaştırmak. E, o bildirinin gerisine e, gitmek yani o belki de o bildirdeki ve, yani herkes için iklim şeyini zihniyetini canlandırmak için de önemli bir burası platform e, oluşturabilir evet, evet. diye bile bile e, o, o nedenle de esaslı biz böyle bir program yapmanın faydalı olacağını düşündük. 28 Şubat'ta yapılan basın açıklamasında zaten tam olarak bu konuya dikkat çekilmeye çalışılmıştı. Yüzler Meclisi e, adıyla oluşturulan Hı -hı. bir gruptan, e, çeşitli kategorilerden, 20 kategoriden e, insanlar gelip orada iklim değişikliğini sadece bu konuyla alakalı çalışan akademisyenler ya da sen e, bu konuyla alakalı olarak çalışan aktivistlerin problemi olmadığını göstermeye çalışmıştı. Bu kampanyayı başlatanların arasında Yırca köyünden Firdevs Ünlü ve Hamide Akın vardı mesela. Onların bir açıklaması vardı. Yırca'dan gelmişlerdi. Hasan Key'den Ercan Arboğa gelmişti. Sanatçıları temsilen o sanatçılar kategorisini temsilen Tilbe Saran vardı. Doktorları temsilen Ali Özyurt vardı. Çiftçileri temsilen Sultan Ersöz vardı. Bu liste böyle devam ediyor. Bu programın içerisinde de evet. bu kesimlerin de aynı şekilde iklim değişikliği ile alakalı olan kendi problemlerini ...bir şekilde aktarabilme şansı da bulabileceğiz gibi görünüyor. Evet. Yani aslında biz... E, ...yani programda özellikle... ...basın açıklamasında... E, ...Yırca Köyü'nden gelen... E, e, ...kişilerin... E, ...konuşma yaptıkları bölüm... ...en çok ilgi çeken ve en çok dinlenilmek istenen... ...kısım oldu. Çünkü... E, ...bizim yani hani... ...çevre aktivisti, ekolojist... E, ...bizlerin diyeceği şeyler... ...biz zaten bir şekilde dedik ve... Evet. E, ...diyeceklerimizin... E, Sonuna geliyoruz gibi artık bundan sonra bizim kadınların LGBT'nin çiftçilerin köylülerin iklim değişikliğinden etkilenen herkesin sesini duymaya ihtiyacımız var. Bu programla da bu hareketlere ve bu politikalara ses vermek hem de kritik olan bu New York'tan Paris'e giden yolda İstanbul'un ara nokta olmasının en büyük nedeni fırsat ayağımıza geldi mi diyelim G20'nin. Türkiye'de olması e, ve bizim bu e, ekonominin en büyük 20 ülke liderlerine e, iklim değişikliği ile ilgili taleplerimizi dile getirmek için e, İstanbul bulunmaz nimet. Evet bir, bir fırsat. Evet burada e, ben de bir şey ekleyeyim yani demin Fuat Geyman'ın e, söylediği nokta önemli. Türkiye'den mesela siyasi karar alıcılar gerek başbakan gerekse e, eski başbakan ve şimdiki cumhurbaşkanının e, laf düzeyinde, söz düzeyinde son, en e, radikal e, söylemler onlara ait. Yani özellikle son işte Brisbane'da Avustralya'da toplanan G20 toplantısında e, Davutoğlu başbakan şey dedi bunun bir ontolojik sorunu olduğunu yani varoluşumuz buna bağlı iklim değişikliği dediği zaman yani eğer bunu durduramazsak hepimizin yok olacağını açıkça ima ettik ki daha önce de Erdoğan da şeylerin sözü ne ediyordu işte. Biz gelecekten borç alıyoruz diye o ünlü yerli sözlerini. Şimdi buradaki çelişki bir yandan işte bu kömürcülerin istihraç dediğimiz eskilerin yani maden ve çimento taş ocakları vesaire enerji şirketlerinin İstekleri doğrultusunda hareket eden ve kalkınmayı buna bağlayan bir e, politika anlayışı var. Hükümette de var. Bazı e, muhalefet partilerinde de görülüyor. Bu çelişkiyi ortadan e, kaldırabilecek a, asıl baskıyı bu politikaların doğru e, bize göre. Yani iklimi kurtaracak, e, iki dereceyi aşmamasını sağlayacak, çok radikal ciddi tedbirler alınmasını sağlayacak e, hareketi. Bu sözlere eylemi, eylemi bu söyleme uydurabilmek için bizim baskı yapmamız lazım. Bence bu programın ve benzeri faaliyetlerinde en önemli şey bu hareketin kendi sesini duyurmasında bir mikrofon yaymak, yaymakta faydası olmak diye düşünüyorum. Bu ilk programımızı devamında getireceğiz. Her hafta buradayız. Aralık ayına kadar hatta aralıktan sonra da aynı şekilde devam etmeyi planlıyoruz neler olup neler bitecek hep beraber göreceğiz. Bu ilk programımızda bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler.